Müzzemil suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerindendir. Yirmi ayettir. Adını birinci ayetteki hitaptan almıştır. Müzzemil, elbisesine bürünmüş demek olup, genellikle bununla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a hitap edildiği şeklinde tefsir edilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ey örtüsüne bürünen Resulüm.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 Mükafatı kat kat artmış olarak. Allah'tan affileyin. Muhakkak ki Allah Gafurdur, Rahimdir, Affı, merhamet ve ihsanı boldur.